karabasanmışız. Allah biz Allah'ın verdikleriyle sarhoş oluyoruz. Alkollü sarhoş değiliz. Hazreti Peygamber'in daha ileride göreceğiz gene böyle bir deeti diyoruz. Bir şaraptan değil, şarap bize sarhoş. Tan ya da kavli balada. Ortadaki şuradan. Mesela biz başla dedim. Onun yazısına, Allah'ın bizim hakkındaki, bizim için e, düşünüldüğü yazısına ve feyvana mutiyiz, ona uyanırız, eyvallah, e, tabi ki eyvah deriz. Hatta tatlı da ona peşkeş olup Bu da son çelebi, şeydi, son çelebi, miğiz yapan geldi bize e, ne şu kaldı, ne bu kaldı, bir heybanda kaldı. Biz Allah'ın emniyetini biz bundan uyarız. Şurada yaz e, bir şey, yanlış yazılmak, katibiyatı yani. Siz demediğimiz miydi ki biz kurbanlıyız, Hakk'ın efsaf bakyesine uzunda onu ben bundan bir şey çıkartamadım. Başka mesleklere baktım. Şöyle bir şey var. Siz demediniz ki biz kurbanız. Hakk'ın varlık iyiliği vasıflana karşı faniyiz. Yani onlara koyarız, eyvallah deriz. Burada biraz e, ben pek e, bir şey anlamadım buradan ama diğer meslevilerde baktım daha daha açık. Bunu buraya onun için alayım. Dostun hayali dost Allah dostun hayali ve fikri muhabbeti fikirlerimizdeki Allah Allah aşkı Allah sevgisi muhabbeti bizim esrarımız oldukça kulluk ve rühe fedakarlık bizim işimizdir. Tabii ki biz o Allah'ın hayalini, O'nu gördükçe ve O'nun fikri bizim muhayyeremizde olduğu müddetçe O'na tabiyiz. O'na tabiyiz. O'na tabi olmak bizim boynumuzun borcudur. Bundan sonra Hazır Nevrâ'na ilahi bir aşkın cilvesi bulunan belalardan bahse intikal ederek diyor ki şimdi cübbe bir yani, bir insana karşı yakınlık göstermek falan ama buradaki cübbe buradaki cübbe Allah'ın bize bir yeküz suhuru suhuru dostun hayali bize. şey bu nasıl hadi ilahi bir aşkın çilvesi ilahi bir aşkın zuhuru, görünüşü bulunan belalardan işte, belada bir yerde gerekendir. Bir insan acı çekmedikçe, bir insan çive çekmedikçe olgunlaşmaz. İnsan olmaz. Şımarık bir barılık olarak çıkar. Halbuki her acı, her der insanı olgunlaştırır. Şimdi şu kedini miau miau diye aç aç sen aç kalmışsan anlarsın. Onun sesindeki titrişi sen açtığı <gülüyor> ben de açtım. Onun aç kaldığını anlarsın. Susuz kaldığını, acı çektiğini anlarsın. onun için belalar bazen bazen bazen çok zaman da insanın dehşetidir. Ama of oh, diyeceksin. Allah'ın Allah'ın zevkidir. Eyvallah. Zaten hiç yukarı demedik mi? Biz senin zuhuruna karşı eyvallahımızdan sesini çıkartmayız. Bu da öyle. Allah'ın oradaki zuhuruna eyvallah diyeceğiz. Ay ya niye ben başımı verdim? Eğer böyle dersen bütün aldığı merhale eder. Sıfırdan başlarsın. Başlayabilirsin. Bundan sonra Hazreti Mevlana ilahi bir aşkın cilvesi bulunan Belalardan bahse intikal ederek, eterek, gelerekten nerede bela mumun uyanmışlarsa yüz binlerce aşkın canını yakmışlardır. Canına çakır. Yanmazsan zaten şüphe Aşkın, o aşkın. Bakın size şunu da söyleyeyim. İlahi aşk, mecazi aşk. Mecazi aşk inebi aşk. İş şey yap, yap fazla Duyulan ilgi, alakalı, bu ikinci, ik, ik, bir, bir kadın, erkek arasında da olur ve de bizim yolumuzda bu e, meşru sınırlar içinde kaldıkça tabidir. İlahi aşkın bir kapısı da olur. Mecazi aşkı duymayan insanlar, yani bir herkesin değil, yani mecazi aşk, Dünyevi aşk, ilahi aşkın kapılarından biridir. İlahi aşkı içinden varsa bir şey duyarsın ama mecazi aşka kapıldıktan sonra ilahi aşkı duyanlar da vardır. Çoğunlukla öyledir. İlahi aşk herkese birdenbire kısmet olmaz. Bazısı bu mecazi aşk kapısından ilahi aşka da girer. Bizim yolumuzda bu vardır. Ancak dediğim gibi meşhur sınırlar içersen kalmak kaydıydı. Nerede bela mumluyum, o yüz bin yaşı camını yakmışlardır. Hane içinde, yani mahbub ezeli, mahbub-u demek o, ezeli sevgiye mahrem olan ağaçlıklar, yarın cemal-i nuruna feyvane derler. O Şöyle, hane içinde, o mühit içinde, yani mahbub ezeliye yakın olan, mahrem olan artıklar, yarın cemale nuruna peyvane derler. O sevgilinin, o Allah'ın nurunun etrafında dönerler. Peyvane tasavvufta, peyvane şu vardı, küçük e, kelebek gibi bir ışık görünce etrafında yani dönmeye başlarlar. Ee, bir mum yapıyor, ee, döner döner döner gaz yanması için atar gelir. Şimdi size çok bir ee, onu şey yaptığım bir elimde küçük kitap vardı, bunu bana en azıda bir Alevi dost verdi diyeceğim. Onu dün akşam aradım buldum elimde. Bunu yazın hissedeyim. Cihan bir badenin mesti. Cihan bir badenin mesti. Cihan mali. Veli mestane bir bir gün veli mestaneler başka. Yani şimdi anlatacağım. Cihan bir badenin mesti, veli mestaneler başka. Çıra-ı bezm, çıra-ı, çıra-ı, çıra-ı, kire-ı, bezm. -E bezm, bir amma, yanan pervanelere açıyor. Şimdi, Allah kainatı yaratması bir aşkın sonucu. Allah kendini bilsin siviseli, Allah aşık benim bilin, bilinim ama Allah'ı bilmek de şey. Allah dağlara, taşlara teklif etti, hayır, biz yapamayız hayvanlara Hayvanlara, hayır, nebatlara, hayır. insan insana teklif etti. İnsan, evet. Şimdi, senin görüntün ayındaki, bu görüntü değil, görüntü Azra. De. Sen ayındakini görürsün ama içindekini görürsün. İçindekini görebiliyorsan yani, o. Onun için cihan bir madenin bir madenin mesela Allah arka kendi cihanı yarattı. Hadi mes bak. Mesd olanlar başka. Ama çerağı bir, gömünde yana ateş bir o ateş yanıyor ama yanan pervanalar başka. Aa, o zaman Milyarlar insan geçti, işte. peygamber olmuş vakti şey bunlar. Buradaki şey bu. Bu bu şiiri ben çok severim. Yazılan sisten miras Burada şöyle bir şey daha var burada bir eee kavaya kasma yalnızte çok zıngıye bu konuda Hz.Ali Kerim'e ve ceh-i kâmil insan hidâbiyen, kâmil insan oldun mu san? Sen kendini gür-müsafir sensin, sen kendini küçük bir şey dersin. Halbuki âleme ekler sensin, büyük âlem sensin. Kâhanet âlem. Allah o âleme sığmıyor ama senin kalbine sığıyor. O küçük kalbe sığıyor Allah. Demek ki sen mücadele de büyüksin. Aziz, aynı sözü. Ve sende gizlidir. O sende gizli. Allah sende gizli. <Gülüyor> Çok da... Anlamıyor var mı burada? Baba sizin. Eğer bir kâmül mürşide basıl olup da nefsimize âlif olsak, nefsimiz edilsek, cümleyi kendimizde ve kendimizin de bu cümlede olduğumuzu yakinen bilirdik. Herkesin kendimize halkı, halkı, halkı, halkı, halkı olduğunu evet. Bu şekil bilgisiyle aynı yakın, Şimdi biliyorsunuz ilmen yakın vardır kitaplardan, şuradan, buradan, ağızlardan, öyle evet, tarifler önesin şey. Aynı alaka var. Görürsün. Aynı gözlemek Görürsün. Aynı alaka. Bir de o. o. Aferin, o. Hacı Bayram, Veli'ye çekti. Âlâ Öyle demiştir. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bayram, Özünü bildi, bileni onda bulduk. Oğlan kendi oldu, babana kendi oldu. Yani burada ayet, Allah'a yakınlık, kendini tanıma bakımından bilmek, görmek, olmak. Size ta bir mesleği var gibi, ilk tasavvuf derste bunu vermiştik, en iyi şimaktan. Şey var mı bunları? İlk yazamıyorum, yazdınız. Ey gönül, senden hoşlanan bir meclise git ki oradaki sana belalara karşı siper gibi olurlar. Gönül meclisine gidelim. Gönül olmuyor değil, bizim işimiz yok. O, gönlü, o gönül meclisine gidelim ki biz zorumuz varsa o mecl mecl mecl meclistekiler bize yardımcı da olur. Belalara karşı da gelirler senin kabahatlerine karşı iyilik ve haf ile muamele ederler. Büyük yük burada. Sana düşmanlık etmiş olsa, sana kastetmiş olsa, fırsat evine geçtiği zaman kudret, onu yok edecek olsan da affettiğin zaman daha büyüyor Onu öldürmekte kendini tatmin etmiş olsa ama affetmekte de, de büyüklük göstermiş olursun. Meslebinin her bir iddiği böyledir. Senin kafatlarına karşı ilif-i af ile <gülüyor> muamele ederler. Sana canlıların içinde yer verir. Onların canı olsun. Onlar da senin canı olur. Zaman içerisinde. Yani candan gönlümden muhabbet ederler. Para da, da, piyasadan, çönden bunlar değil. Seni seni kader gibi aşkı, ilahi, ilahi aşk arabıyla dolu bir hale getirmek için sana canlarından içinde yer veren aşk meclisi budur. İlahi aşk miljisi budur Bu para da, para da pul köştü, saraydı, bilmem neyle falan olmaz. Ona da sadece o vardır. Onun da, onun da içinde bulunduğu gönül vardır. Ee, Yahya Kemal'in evvel bir şiiri vardır. Duysen tabiatta bir parça ilah olduğunu, ruh erer varlığınızı, kabul hatta ona. Ben orada 14 yaşındaydım bu şiiri görünce benim dini inançlarım değişti. Ee, Gittik ilahi şeyden bana namazdan, e, abdestten, namazdan bahsetmeyen kitap verin, din kitap verdim Ankara'da, e, diyen işleri başkanlarımdan. Şimdi abdest namazı olmayan bana din kitap verin. Orada <gülüyor> zavallı kız şaşırdı. Ne bişi O Sonra anladı da bana güzel bir kitap verdi. İmam Kur'an dedi. Bu arada da bütün hayatım müddet içinde takip ettiğim bir yol oldu. Dinle ilim aynı yürüttüm. Orada söylüyor. Dinle ülim beraberdir. İlimsiz din kördür. Dinsiz ilim topaldır. Bütün hayata. Bak hep bunu yaptık. Yaşa geldim, hep onu takip ettim. Hep ilim ve din beraber. Maddi ilim, manevi ilim. Hepsi beraber yürüdü. O zaman insan daha tam oluyor. Topalmanı olmuyor Yani candan gönlümden muhabbet eder. seni kadeh gibi aşkı ilahi şarabı dolu bir hale getirmek için sana canlarından içinde can verir, can, can canan olursun. Can, can nedir ki kurban etmen cananına? Huzur neymiş vardır ya. Can nedir ki kurban etmeni cananına? Canan olursun, can içinde canan olursun. Ey parlak ay gibi olan Salih. Ay var da Salih. Bizleriz. Salih'te bulunun. Yolcularıyız Salih'te bize. Seydet edelim. Fırtahtı müzikten böyle. Ey ediyor. Ey parlak ay gibi olan Salih. Onların canı içinde makam tut ben. Perekte menzil ittihad etmiş gibi olur. Böylekte menziller vardır, biraz rübbeler vardır. Onlardan bir rübbe kazanmış olursun. Evlullah'ın canı içinde makam tutmak, şimdi insan, Evlullah'ın canı içinde makam tutmak, canların, onların kalbine girmek ve muhabbetini kazanmaktır. O münse girdin mi onların muhabbeti, sebirsi olan onların kazanmaktır. Kur'an-ı Kerim'de Ey Allah'ın ihsanına itminan kesbetmiş bu tasavvufta bir merhaledir. Şu okuyacağınız ayet-i kerime, tasavvufta mutmainne makamından. <gülüyor> yani şimdi bizde bu makamlar anılmaz ama e, Kur'an'da geçer. Diğer taruki, Türk-ü Aliye'de bunlar birer menzildir, basamaktır. Bizde de bu basamakta haberimiz olmaz. Geçeriz. Sema'da, zikirde, burada. o kendi kendine işimize doğar. Ama kimse de, ben şu makamdayım diyemez. Öbürler de derler, sen şu makam, bu, bu makamdan dersin diyemez. bir Belki insan da benlik uyandırılır ama biz de söylenmez. O makamları sessiz, sedasızca ses geçersin. Ey Allah'ın Allah isyanına Hidminan, yani erişmiş olan insan. Evet, inanmak, inansam, gitmeyiz yani. Ey Allah'ın insanına inanmış insan, bunda şerp ve şüphe kalmamış olan nefis, ve bu nefis de bunda inanmış buna, o, o, o makamda olduğuna inanmış. Yani, İnsan, sen haktan hak senden razı olduğu halde sen haktan razısın razı olamaz. Yani razı olmak bizdeki 1001 sayısı, 1000 sayısı, 1001 demek eee hesabında razı olmak demektir. Ahbanar razısını kazanmış demektir. Onun için bizim Mevlevi çilesi bin bir gündür Allah'tan razı olmak, rıza makam. Allah'ın senden razı olması. Sen Allah'tan razısın, Allah senden razı. Raziye makamı, Tepeyeke makamı. Hak senden razı olduğu halde Rabbine gücü et, Allah dön. Allah'a dön. Benim kullarım içine gir ve cennetime dahil oturmuştur. Sule-i Pecir'de. Pecir demek güneşin doğuşları demek. Müjde. Ey Allah'ın insanına ikman kespetmiş, inanmış. Bu neden Şehf ve şüphesi kalmamış. İnanmışın ona artık. Ben buyum. Olan nefis, nefsini de terbiye etmişim. O da gelmiş. Yani insan, sen haktan, hak senden razı olduğun halde Rabbine rücu et. Rabbine gel. Benim kullarım içine gir ve cihen cennetime dahil olupmuştur. Bundan dolayıdır ki ehli tarih olanlar, şu toplu ehli tarih, bir tarih, bir yoldayız. Tarih olanlar, Birbirlerine denenler, beni gönden çıkartma. Şimdi, sizin dostlar birbirinde telefon ettiği zaman birerden, gönden çıkartma. eden bazen telefon ederler, şimdi türlü deyin bak, bahseden telefon. Aman beni oradan, gönden çıkartma. Değilmezler. Oradaki gönden çıkartmamak, insan için en büyük bir şarkı, en güzel şeydir. Ama bu salihler için, başkası için bir mana ifade etmesin. Çünkü Evliullah'ın kalbinde bir nevi cennet demektir. Cennet kalbindir. <gülüyor> Evliullah kalbinde yer et ki, ye. otorik yıldır gibi, otorik, çünkü merkür dediğimiz, yıldız, güneşi en yakın olan. Seyyare e, şey dilinde de yine, ne de o Yunanlar esatürlinde, amin falan manasını, sana gönül defterini açsınlar ve oradaki esrara seni vakıf kılsınlar. Esrara sana översinler. Gizli bir şey, aranızda gizli bir şey kalmasın. Küçük meselesine översin. dersin. edin, Ya Rabbi geçen geçti, bu da yarab senin ilmine tarihi bir gane var. Yani eşyan eser nedir? Sen eser eşyadır. Bana yani eşyan eşyan eser nedir? Eşeçten çözmek değil. Senin yarattığın eser nedir? Bu anlıyorsun. Evliyaların kalbinde yer et ki, bu tarih yıldızı gibi sana gönül deftlerini açsınlar, gönüldeki de sana versinler. Şuradaki, jandarmüvissindekiler gibi, sana bir tane vermezler. Tuvaletin nedir? Sana bir tane vermezler. Aslında da oradaki eskiler seni fakir kılsın, şunu buyur musun? Palet indensiyası sana bir dane vermezler. Bu eee Akhramend'den sana bir dane vermezler. Paletlerini. De Akrabayı ve avukata karşı avare, yani yabancı gibi. Bir bir yanelik. Akrabayı ve avukata karşı avare ve yabancı gibi. Şimdi alan arana kimseyi sor akrabanın, eşin, dostun derdi, seninle Allah arasına girmesin, onların arzusu, izley Allah ve senin arasına girmesin. Orada eğer sen bir hilal isen, Bedri tam olan Ehlullah'a Bedri tam dolunay olan, nasıl parlak dolunay, böyle bir Allah'ın verisine yaklaş. Çünkü sen ilerseydin daha küçük sinirin az ışığın az ışık demeyin ayın ışığı olur ayın nuru olur güneşin ışığı olur onun nuru az tam en büyük nuru olan dolunay gibi o sende o ileri bulmaya çilir kalacak. Ehbu hazirate tarekete kür gibidir ki. Sahirler onların yüzünü teşkil eden yüz parça kü bütün demekdir. Bu da nedir? Elülaha Hazrette hareketler bütün bütündür, tam bütündür. Ya sahirler ise bizler ise onların bir parçasıyız. Binaenek o cüzler, o küllere yaklaşmalı, yani işine girmeli ve yabancılar ürfet ve ünsiyette yakınlık, hmm. ürfet, ünsiyette sevgi, ee, yakınlık bulmamalı, Allah'la arana başka sevgi katma Allah çok kıskançtır. Allah müddin gibi değil, yani. çok kıskançtır, kıskanır. Arasına, arada kimse kendisini talep etmez. Ve belirleri de kimseye tanıtmaz. Benim belirleri, benim adım, saklı, gizlidir. der. Kimse göstermez belirleri. Ama belirleri de kendilerse kimsenin, kimsenin izin vermiyorsun. Kıskançlarla. Onun için Allah'ın belirli de, belirli de ya da serili bezmiyaki fakri her bir cana vermezler. değil her cana yahu belki cana da vermezler. Serili bezmiyaki Allah'ın Allah şeyde feyzi. her Herkese vermezler bunu. değil her bir cana yahu ya Allah bunu cana da vermezler. Efendi umma sen sen bir şey bekleme, A bu hayatı badeden hisse, sen o hayat suyundan bir parça bulma. ver bana. Bağını insanlara tahsis ettiler, hayvana vermezler. Hayvan dedi, şu köpek değil, İnsanın hayvanı, iki, ev, iki ayaklı nefis düşkülü olanlara, hayvana benzetiyorlar. Hadi bir eşeğe Zavallı şişek yapmış oldu. Onu ya hayvane vermezlerdi. Kadem rencide kılma, zahmet etme Zahid'e. Sen bir şey bekme Zahid. Bak e, bir şey bekleme. Zira somatı somat yemek. Somatı ehli irfanı kuru ünvanı vermezler. Ehli imanı yiyeceğini, yiyeceğini öyle, ben şuyum, ben cumhurbaşkanım, baş pekledim, bilmemiştim, kralım, bunlara gelmezler Gidip, veyhude bağırma, gidip de veyhude bağırma kimseye, meyan-ı cüğür-e nişan-ı, e, iş git orada bağırma, sesini çıkartma. Ya, bu işçakâh-ı alemde, bu, işlet âleminde, şarap değil, ilahi şarap. Bunun hakim olduğu alemde sana peymâne vermezler. O bağırıp çağırmakla sana bu, sana bir, bir tane şarap vermezler. Vücudun hâki harman kılmayınca, sen gıgâf âbî vücudunu toprak, toprak mesafesi indirmedikçe, Спасибо.